diyor. Ebu Yala El Halili El Kazvinide El Kezvini'de Malik Sika oluşunda ittifak edilen kadim bir tabiî olduğunu ve tabinin ondan övgüyle bahsettiklerini ifade etmektedir. Dikkat ediniz. Hoşafçı kitabında diyor ki Ebu Yala El Halili El Kazvinide Malik Sika oluşunda ittifak edilen kadim bir tabi olduğunu ve tabiinin ondan övgüyle bahsettiklerini ifade etmektedir. Bir, cevap veriyoruz. Birincisi, hoşafçı Ebu Yağla El Halili El Kazvi'nin kim olduğunu ve bu sözü nerede söylediğini gerçekten biliyor mu bilmiyoruz ama bu sözü aktardığı yer onun nerede geçtiğini zikretmemiş olacak ki, o da kitabında üç defa aynı kelimelerle tekrar ederek aktardığı halde nerede geçtiğini zikretmemektedir. Yani biz öyle zannediyoruz. Hoşafçı demin ismi geçen Ebu Yağla El Halili El kim olduğunu bilmiyor. Bilmemeyi bırakınız. Demin onun Sika olduğunu, tabinden olduğunu veya tabinin ondan övgüyle bahsettiğini ifade etmesi bu sözü nereden aldığını da Kitabında zikretmemiştir. İçinde bahse konu olan ravinin, sika oluşunda ittifak edilen birisi olduğuna dair bir lafız bulunan bu söz, hoşafçının en sağlam malzemesi olması gerekirken, aktardığı kaynağa pek güvenememiş olacak ki, yani sika oluşunda ittifak var dedi demin hoşafçı, bu onun şimdiye kadar ortaya koyduğu en iddialı söz. Dolayısıyla en sağlam malzeme olması gerekirken bu sözün aktardığı kaynağa pek güvenememiş olacak ki delil olmayacak şeylerle bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışırken en sağlam delilmiş gibi görünen bu nakille alakalı zikrettiği üç yerde de susmayı tercih etmektedir. Yani diğerleri delil teşkil etmiyordu zaten onlara. Söyledik yani lafı gevelemekten başka bir şey değildi. Sika oluşunda ittifak edilen birisi diye bir nakil yapıyor. Üç yerde bu sözü söylüyor ama hiçbir yerde bunu nereden aldığını, nereden naklettiğini söylemiyor. İkincisi Halil'i iddia edilen bu sözü ilşatta söylemektedir. O bilmiyorsa biz söyleyelim nerede söylediğini. Ve Eee Halil'in iddia edilen inşaattaki bu söz hoşafçının ilavesinden arınmış haliyle tam olarak şöyledir. Eski bir tabiidir. Üzerinde ittifak edilmiştir. Tabiler ona sena etmiştir. Çok rivayeti olan birisi değildir. Halil'in Melik ilgili söylediği söz inşaatta geçiyor ve ee, Ebu Yala El-Halili Er-İşad Fi Marifeti e, Ulema'il Hadis isimli eserinde diyor ki eski bir tabidir üzerinde ittifak edilmiştir tabiler ona sena etmiştir çok rivayeti olan birisi değildir. Yani Halilinin ibaresinde sika oluşunda ittifak edilen diye bir ifade bulunmamaktadır. Demin Hoşafçı'nın iddia ettiği gibi Burada Halilinin ibaresinde sika oluşunda ittifak edilen diye bir ifade bulunmamakta. Hoşafçının aktardığı sikalası asla geçmemektedir. Dolayısıyla ihtimaldir ki üç defa zikretmiş olmasına rağmen bir kaynak vermeyen ve hakkında bir tek kelime etmeyen hoşafçı foyasının ortaya çıkacağından endişe etmektedir. Üçüncüsü, tabiilerin ona sena ettiğini ifade eden Halili, sena edenlerin kimler olduğunu ve ne şekilde sena ettiklerini de beyan etmemektedir. Bir kimsenin dindarlığına, takvasına, zühdüne, hatta ilmine övgüde bulunmak, onu hadis rivayetinde tevsik etmek anlamına gelmemektedir. Aksine belirttiğimiz gibi dindarlıkları ve diğer ilimlerdeki üstünlükleri, ittifak konusu olan nice zat hadis rivayetinde zayıf kabul edilmişlerdir. Cah ve tadil kitapları bunun örnekleriyle doludur. Örneğin İbn Adiyin Kamili'ne bakacak olanlar ilmine ve fıkhına nice övgüler zikredilen Abdurrahman İbni Ebi Leyla'nın zaptı ve kötü hafızası yüzünden tenkitçi imamların hangi sözlerine maruz kalarak zayıf addedildiğini Göreceklerdir. Yani ilmi ve fıkıh konusunda oldukça övgü var. Abdurrahman İbni Ebi Leyla'nın e, İbni Adi Kamil isimli eserinde oldukça övgü var. Onun fıkhıyla, ilmiyle alakalı ancak zaptı ve kötü hafızası yüzünden tenkinçi imamların sözlerine maruz kalmaktan kurtulamamış ve zayıf addedilmiştir. 4.'si maruf bir cerh ve tadil lafzı olmayan maruf bir cerh ve tadil lafzı olmayan üzerinde ittifak edilmiştir ibaresini öncekilerden ve sonrakilerden Halili'den başka kullanan bilinmemektedir. Halili bu ibareyle ne kast ediyor olduğunu açıklamadığı için bunu anlamanın yegane yolu kitabındaki bu ve benzer ibareleri hangi münasebetlerde kullandığını incelemek gerekmektedir. Üzerinde ittifak edilmiştir. Yani muttefakun halih lafzı mutlak olarak kullanıldığında akla ilk gelen şey Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği rivayetler olsa da burada ve diğer birçok yerde kullanımından Halini'nin bunu kastetmediği hemen göze çarpmaktadır. Yani bu bu Halili dediğimiz şahıs üzerinde ittifak edilmiştir diye bir if, ibare kullanıyor. Bu ibareden ne kastettiğini kitabı inceleyince anlayabiliyoruz. Şimdi muttafakun alei denince bu lafızdan ilk aklımıza gelen şey Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği rivayetler anlaşılmakta. Ancak Halili'nin kitabında bunun böyle olmadığı görülmekte. Yani Halili'nin ilşad isimli kitapta bunu böyle anlar, anlamadığı veya bunu bu şekilde yansıtmadığı anlaşılmakta. Halili sika oluşu üzerinde ittifak edildiğini kastettiği yerlerde yani birinin sika olduğunu kastettiği zaman Halili şu ifadeleri kullanmış. Sikadır ve üzerinde ittifak edilmiştir. Üzerinde ittifak edilmiş bir sikadır ya da rivayetinde sikadır üzerinde ittifak edilmiştir demektedir. İbn Hacer bunu yani adaletine sözüyle açıklamakta bundan kastedilen şeyin Buhari ve Müslim'in tahric etmesi olarak anlaşılmayacağını ifade etmektedir. Öyleyse sika oluşu üzerinde ittifak edildiğini kastettiği yerlerde zikrettiğimiz lafızlarla bunu açıkça ifade eden Halili sadece üzerinde ittifak edilmiştir sözüyle aynı şeyi kastetmiyor olmalıdır Halili hakkında sika olduğunu söylemekle yetinmek istemediği büyük imamlarla alakalı sikadır imandır, alimdir üzerinde ittifak edilmiştir üzerinde ittifak edilmiş bir imandır, alimdir üzerinde ittifak edilmiştir ilimde imandır veya imamdır, üzerinde ittifak edilmiştir demektedir. Teskiye edilmiş bir sikadır, üzerinde ittifak edilmiştir, üzerinde ittifak edilmiş bir adalet sahibidir. Ya da sikadır, ancak çok hatası vardır, üzerinde ittifak edilmemiştir ifadelerini de biraz daha hafif bir tadil lafzı olarak kullanmaktadır. Halili ilginç bir şekilde Zayıf olan raviler hakkında, zayıf olan raviler hakkında eski bir şeyktir. Üzerine ittifak edilmedi veya kavi değildir. Yani kuvvetli değildir ve üzerine ittifak edilmiş birisi değildir demekte, hakkında kuvvetli cerh olan, zayıflığı şiddetli raviler hakkında ise onu zayıfladılar ve üzerinde ittifak etmediler veya üzerinde ittifak edilmiş birisi değildir demektedir. Yani üzerinde ittifak edilmiş birisi değildir sözüyle, şiddetli zayıflığı ifade eden Halilinin üzerinde ittifak edilmiş birisidir sözüyle tevsik kastediyor olması çok uzak bir ihtimaldir. Yani üzerinde ittifak edilmiş birisidir ibaresi, sikalığı üzerinde ittifak edilmiş birisidir anlamına geliyor dersek üzerinde ittifak edilmiş birisi değildir ibaresi de sikalığı üzerine ittifak edilmemiştir veya zayıflığı üzerinde ittifak edilmiş birisi değildir anlamına mı geliyor diyeceğiz. Hem de bununla şiddetli zayıflığı ve münkerliği kastettiği bir yerde doğrusu bu pek mümkün görünmemektedir. Halilinin cemaleti bir kenara Zehebi, Zehebi onun hafızasına güvendiği ve kaynaklara dönmediği için bu kitabında pek çok evham yaptığını ve yanlışları olduğunu hatta hocası olan hakimin bile ölüm tarihinde şaşırdığını ifade etmektedir. Yani İmam-ı rahimullah bununla ilgili siyerinde yine Zehebi'nin tezkiret-ül e, diyor ki Halil ile ilgili hafızasına fazla güvendiği için diyor ve bu sebeple kaynaklara dönmediği için kaynaklara müracaat etmediği için bu kitabında az önce bahsi geçen el isimli kitabında e, oldukça evham yapmış ve yanlışlar yapmış hatta hocası olan hakimin bile ölüm tarihinde şaşırmıştır demekte i̇mam Zeher Zehebi rahimahullah. Halilinin Malik Eddar hakkında önünde ve arkasında bir ceh ve tadil lafzı zikretmeden üzerinde ittifak edilen birisidir demesi kitabında yok denecek kadar az ender bir kullanım şeklidir. Bu söz konusu lafzın Nusahlar tarafından yanlışlıkla yazılmış olma ihtimaliyle beraber Halilinin bahsedilen evham ve yanlışlıklarından biri olabileceği fikrini gündeme getirmektedir. Aklımıza gelen ikinci bir ihtimal ise alimdir, üzerinde ittifak edilmiştir ve imamdır. Üzerinde ittifak edilmiştir örneklerinden. Yani alim olduğu üzerinde ittifak edilmiştir. Ve imam olduğu üzerinde ittifak edilmiştir. Anlamları çıkarılabileceği gibi eski bir tabiidir ve üzerinde ittifak edilmiştir sözünden de tabi'in oluşu üzerinde ittifak edilmiştir anlamı çıkarılabilir. Yani bir imamdan veyahut bir alimden bahsederken alimdir, üzerinde ittifak edilmiştir diyen halili efendim imamdır, üzerinde ittifak edilmiştir diyen halili tabidir, üzerinde ittifak edilmiştir lafzından nasıl başka bir anlam çıkarılır? buradan da yani onun tabiî olduğu üzerinde ittifak edilmiştir anlamı çıkarılabilir. Ve bu bilgiler ışığında üçüncü bir ihtimal olduğu da gözükmemekte. Ayrıca i̇bn Hacer'de Halil'in irşadına muttali olduğu, tehzipte ondan çok kereler nakiller yaptığı, dolayısıyla Melik Eddar hakkındaki bu sözden haberdar olduğu halde, bunu Melik Eddar'ın tevsik edilmesine yeterli olarak görmemiş olacak ki, aktardığı onca biyografik bilgi arasında, Bunları zikretme gereği bile duymamıştır. Altıncısı denilebilir ki İbni Hibba'nın meşhurleri tevsik etmedeki metodu bahsi geçtiği üzere malumdur. Hatırlarsanız İbni Hibba'nın metodu odur ki hakkında cerh olan bir kimsenin hakkında cerh, olan bir, cerh olmayan bir kimseyi kendisi tevsik kabul ediyordu. Onu, onun sika olduğunu kabul ediyordu. Eğer birisi çıkıp derse ki İbn-i Hibba'nın bu metoduna göre e, metodu malumdur. Yani o böylece sika olabilir. Hak, o, çünkü hakkında bir cerh yok. Bu metodu bize hatırlatacak olursa biz deriz ki İbni Hacer bu metodun i̇bn Hibba'nın hocası olan i̇bn Huzeymen'in mezhebi olduğunu söyleyerek bu metodu ondan aldığına işaret etmektedir. Yani İbn-i Hibba'nın bu metodu aynı zamanda hocası, İbni Hüzeymen'in de e, metodu idi. Ve İbni Hacer bu metodu hocasından aldığını haber vermektedir. Aynı metot hocası İbni Hibban'dan hakime de sirayet etmiş. Hatta Iraki'nin söylediği gibi bu tesahül hakimde hocası İbni Hibban'dan daha aşırı bir hale gelmiştir. Hatırlanacağı üzere de tesahülü İbni Hibban'dan daha aşırı sayılan Hakimin öğrencisidir. Halil kimdir? Ee, hakimin öğrencisidir. Dolayısıyla İbni Huzeyme'den öğrencisi İbn Hibban'a ondan da öğrencisi hakime şiddetlenerek intikal eden bu mezhebin yani meşhulleri tesvik etme metodunun ondan da öğrencisi Halili'ye intikal etmiş olması pek de uzak bir ihtimal değildir. Yani, hoşapçının cebinden sika ilavesi yaparak aktardığı Halini'nin sözü, gerçekten hoşapçının aktardığı gibi bile olmuş olsa ki öyle değildir, dahili ve harici karineler ışığı altında bu tevsike de itibar edilmezdi. Yolun sonunda Melik Eddar'ın adalet ve zatla maruf bir ravi olduğunu meçhul olmadığını tespit ettikleri için sevinen hoşafçının hevesi kursağında kalmıştır. Zira meliketdarinin hali ile alakalı hala bir şey bilmiyoruz. Beşincisi Sayfa 182'de diyor ki bazıları İbni Hacer'in hadisi sahih kabul ettiğini inkar etmişlerdir. Dikkat ediniz. Hoşafçı diyor ki kitabında bazıları İbni Hacer'in hadisi sahih kabul ettiğini inkar etmişlerdir. Bu ölçüş, ölçüsüzlüğü İbni Hacer'in Bari'deki sözlerine rağmen yapmaları anlaşılır gibi değildir. İbni Hacer'in bu rivayeti İbni Ebi Şeybe sahih bir senetle yapmıştır sözlerini sonrasında da aktardığı bu kıssayı Acelicilikten mi görmediler acaba diye sormakta o şartçı. Devamında da İbni Hacer'in Bu rivayetin senedi sahihtir sözü Devamında İbni Hacer'in isnadı sahihtir sözleri Sayfa 175'te İbni Hacer, İbni Ebi benim rivayet ettiği bu hadisin isnadının sahih olduğunu zikretmektedir. Sayfa 179'da rivayetin İbni Hacer'in tespitine göre sahih bir isnafla subutu. Sayfa 182'de hayır, İbni Hacer bu rivayeti sahih görmemiştir diyenlerin yüzüne bu gerçeği haykırmaktadır diyor Hoşafçı. Dikkat ediniz, İbn Hacer'e göre bu sahihtir ve bunu birkaç yerde söylüyor. Hoşafçı Elbani'nin Bari'deki bu sözleri aktardığını, hatta rivayeti İbni Hacer'in siyakıyla serdettiğini ettiğini, Tevessül isimli kitabında, gördüğü halde söyleyecek ciddi bir sözü olmadığı için, acelecilikten mi görmediler acaba diyerek, ucuz polemik yapmaya çalışmaktadır. Yani, burada Elbani Rahimahullah'ı tenkit ediyor ve diyor ki, yani kendisi Elbani diyor Fethül bari'deki bu sözleri aktardığı halde hatta rivayeti i̇bn Hacer'in siyakıyla serdettiğini gördüğü halde söyleyecek ciddi bir sözü olmadığı için diyor. Kim için söylüyor bunu? Ee, Elbani rahimahullah acelecilikten mi görmediler acaba diyerek ucuz polemik yapmaya çalışmaktadır. Hoşafçı senedin sıhati ile hadisin sıhati arasındaki farkı bilmediği için, hoşafçı senedin sıhati ile hadisin sıhati arasındaki farkı bilmediği için İbni Hacer'in senetle ilgili sözlerini hadise verilmiş bir hükümmüş gibi anlamakta okuyucuya da böyle aktarmaktadır. Üstelik İbni Hacer'in Senetle ilgili ibaresini altı ayrı sigayla zikretmesine rağmen bir tanesinde bile İbni Hacer'in kendi sözleriyle aktarmaya muvaffak olamamıştır. Biz onun bunu acelecilikten değil ama okuyucuyu kendi kasıtlı anlayışına ikna etmek için yaptığını iyi biliyoruz. Bunu da yapmak için zayıf da olsa bir delili Vardır her halde diye düşünüyoruz. İbni Hacer'in ibaresi tam olarak en başta da aktardığımız gibi şöyledir. İbni Hacer'in ibaresi en başta da aktardığımız gibi tam olarak şöyledir. İbni Ebi Şeybe Ebu Salih Es-Semman'ın rivayetinden Malik Eddar'dan sahih bir isnat ile rivayet ettiği İbn-i Hacer Fethul Bari 2. Cil 495. sayfada Biz i̇bn Hacer'in böyle bir ifade tarzını neden tercih ettiğini en başta zaten anlatmıştık. Onun hadisi sahih kabul ettiği, hoşafçı dışında ıstılahtan az çok anlayan hasmımız içinde uzak da olsa bir ihtimal değildir diye düşünüyoruz. Eğer İbni, Hace, İbni Hacer'in bu ibaresi hoşafçının okuyucu, okuyucuya empoze etmeye çalıştığı gibi ya bu rivayeti İbn Ebi Şeybe sahih bir senetle yapmıştır ya bu rivayetin senedi sahihtir ya isnadı sahihtir ya da sahih bir isnatla sabit olmuştur anlamlarına geliyorsa siz de bize neden bu ifade şekillerinden birini değil de bizim aktardığımız ibareyi tercih ettiğini anlatın. Aynı İbni Hacer'in Said, Mamer ve diğerlerinin Katade'den aktardığı, Katade'nin bize anlatıldı ve diğer bir lafızda bize ulaştı dediği, anlatan ve ulaştıranın kim olduğunu söylemediği bir hadisi zikrettikten sonra senedi sahihtir demesi de Katade'nin şeyhinin cahaletiyle beraber Senedin tamamına verilmiş bir hüküm müdür yoksa katadeye kadar olan kısmına mı diye soruyoruz. Sayfa 183'te diyor ki hadis ilminden nasibi olmayanlar dikkat ediniz Hoşafçı'nın sözü bu. Sayfa 183'te diyor ki hadis ilminden nasibi olmayanlar inkar etseler de İbn Hacer'in isnad sahihtir sözleri aynı zamanda metin sahihtir anlamına gelmektedir. Dikkat ediniz, hadis ilminden nasibi olmayanlar inkar etseler de diyor, İbni Hacer'in isnadı sahihtir sözleri, aynı zamanda metin sahihtir anlamına gelmektedir. Eskiler şöyle bir söz söylemişler, Ya ilimle konuş, ya hilim, hilm ile sus. Ya ilimle konuş, ya hilm ile sus. Biz az önce hoşafçı hadisin sıhati ile senedin sıhhati arasındaki farkı bilmediği için derken, meğer ona hüsnü zannediyormuşuz. Zira bilmemek basittir, öğrenme ile giderilir. Ancak bilmediğini bilmemek ya da bildiğini zannetmek, mürekkebdir giderilmesi pek kolay olmaz. Hoşafçı bu sözleriyle bu konudaki çap ve müstevasını dost düşman herkesin ortasında kendi tabiriyle haykırmaktadır. Değil sadece İbn Hacer'in ilim ehlinden herhangi birinin isnad sahihtir sözlerinin aynı zamanda metin de sahihtir anlamına geldiğini Hoşafçı kimden almış hele bize bir anlatsın. İmam adettiği Kevser'i bile, bırakın İbni Hacer'i, Buhari ve Müslimin bile isnadına ittifakla sahih diye hükmettiği hadislerin şuzuz ve illet ile metninin kabul edilemeyeceğini söylediği halde, yani illet ve şazlığından ötürü, hoşafçı bu mezhebi hangi imamından almış doğrusu çok merak ettik. Sahih hadisi tarif eden İbn Hacer, sahih hadisi tarif eden İbn Hacer, ravinin adaletini, zaptını, senedin ittisalini ve şuzuz ve illetten uzak olmayı belirtirken, Hoşafçı'ya göre bütün bu şartlar islatla alakalıdır. Şusuz ve şuzuz ve illet metne de taalluk etmez mi? Yoksa İbni Hacer bu tanımı yaptıktan sonra başka bir yerde kendini bundan muaf tutarak kendisi için senedin sahih olmasının şusu, şusu, iki zeli yani söylemem zor oluyor ee, şuzuz ve illet şusu, şuzuz ve illete bakmaksızın metnin de sahih olacağı anlamına geleceğini mi belirtmiştir? Yani şazlık manasında illet ve şazlık metindeki hadis ilminden gerçekte kimin nasibi olmadığı bu fenle alakalı çok değil az bir genel kültür sahibi herkes için at açık ortadadır. Aynı sayfanın devamında diyor ki aynı sayfanın devamında diyor ki o şafçı üstelik bunlar daha bu ilmin müptedilerinin bile yapmaması gereken bir hata yapmaktadırlar. Nerede kaldı ki hadislerin sahih veya zayıf olduğunu tespit edebilecek birinden böyle bir hata beklensin. Şöyle demektedirler. Hadisin senedinde Ameş'in Ebu Salih Esimandan es böyle rivayet vardır. Ameş'in müdenles rivayetler yaptığı ittifakla sabittir. Müdenles rivayet yapan kişi sika ve güvenilir de olsa rivayeti makbul değildir. Rivayetin makbul olabilmesi için açıkça kimden işittiğini söylemesi lazımdır. Bu kaideyi aktaranlar maalesef bir hata yapmıştır. Hafız Zehbi mizanul ihtidal o ihtidal demiş, ihtidal adlı eserinde bunu şu şekilde izah etmiştir. Eğer ondan bana geldi ifadesi onun çokça rivayet yaptığı İbrahim İbni Ebi Vail demiş. Bu Salih Esliman bunu da böyle yap yazmış. Gibi hocalarından biri ise burada tedlis olmadığına ve rivayetin muttasıl olduğuna hükmedilir demiş Hocapçı. Birincisi Hocapçı'nın bu ilmin müptedilerinin bile yapmaması gereken bir hata olarak vasfettiği talili bu ilmin müntehileri bile yapmakla beraber Elbani Rahimahullah tevessülde böyle bir illetten zaten bahsetmemektedir. İkincisi bu ilmin müptedilerinin bile yapmaması gereken bir hata yapmaktadırlar diyerek hava atmaya çalışan hoşafçı, Allah'ın hikmeti ya, iki satır sonra bu ilmin müptedilerinin bile yapmayacağı bir hata yapmakta, Ebu Salih lakabını yanlış okuyarak es diye zapt etmektedir. Bir harf değişik, bir harf eksik, bir harfte şapkalanmış olarak arka sayfada da aynen tekrar edilen bu zaptın madba hatası olma ihtimali görünmemektedir. Ebu Salih'in ismi Zekwan lakabı da esmamdır, eziyat da denir. Yaz ticaretiyle uğraştığı için bu lakaplarla anılmaktadır. Üçüncüsü birkaç satır sonra Zehbinin kitabının ismini Mizanul İhtidal diye zapt eden hoşafçı, bu ilmin müptedilerinin bile yapmayacağı bir hata daha yapmakta. Kitabın ismi H ile mizanul ihtidal değil ayn ile mizanul ihtidaldir. Mizanul ihtidaldir. Dördüncüsü, birkaç satır sonra Amiş'in çokça rivayet yaptığı şehirler arasında İbn-i Ebi zikri geçerken bu açık tahkik veya baskı hatasını fark edemeyen hoşafçı yine hata yapmaktadır. Zira Ameş'in çokça rivayet yaptığı Şeyh Şakik bin Seleme Ebu Vail'dir, İbni Ebi Vail değildir. Bu ilmin müntehilerinin birçoğundan, Ameş'in Ebu Salih dahil adı geçen şeyhlerden, ananel, ana, e, anane ile yaptığı rivayetlerin açıkça veya ima ile salil edildiği de çokça varittir. Kerabisi, Ameş hakkında diyor ki, Zeyd bin Vehb'den çokça tedlis yapmıştır. Ebu Duha'dan, İbrahim bin Yezid'den, Ebu Salih'ten, Mücahid'den ve Şakik'ten, bunların hepsinden tedlis yapmıştır. İbrahim bin Yezid ennehaidir. Ebu Salih Essemman'dır. -Semman, es Şakik ise Ebu Vail'dir. Ameş'in Ebu Salih Es-Sanman'dan ananeyle rivayet ettiği bir hadis hakkında süfyan Sevri, Ameş bu hadisi Ebu Salih'ten duymamıştır derken İmam Ahmet şöyle demektedir. Bu hadisin aslı yoktur. ameşten rivayet edenlerden hiç kimse onun Ebu Salih bize anlattığı dediğini söylememiştir. Ağmeş zayıflardan hadis aktaran birisidir. Hadisi ameş'in Ebu Salih'ten kesinlikle duymadığını ifade eden Ali İbnül Medini buna delil olarak başka bir tarihte gelen Ebu Salih'ten bana bildirildi ifadesini göstermektedir. Aynı şekilde Beyhaki de şöyle söylemektedir. Bu hadisi Ameş kesinlikle Ebu Salih'ten duymamıştır. Bir adamın Ebu Salih'ten aktardığını duymuştur. Ameş'in Ebu Salih'ten ana, e, ananeyle yaptığı bir rivayetle alakalı olarak hakim şöyle demektedir. Ameş bu hadisi Ebu Salih'ten duymamıştır. Oysa Ashabının çoğu ondan bu şekilde munkatı olarak aktarmaktadır. Aynı hadisin Ameş'in Süheyl bin Ebu Salih'ten onun da babasından yani Ebu Salih'ten rivayet edilen başka bir tarihdiliği aktardıktan sonra bunun benzerleri ve örnekleri hadiste çoktur demektedir. Tirmizi şöyle diyor Ameş burada tedlis yaptığı denmiştir. Zira bazıları ondan Ebu Salih'ten bana aktarıldı diyerek rivayet ettiğini nakletmiştir. Bu nakillerden sonra daha bazı nakiller var İbni Hacer'den, Ebu'l-Fat el-Heravi'den, İbni Recep'den ee, ve Darakutni'den. Birçok bir e, ananesiyle ilgili yani tedlis yapmasıyla ilgili birçok nakiller var. Bütün bu nakillerden sonra bu ilmin müntehilerinden zikri geçenler, Amiş'in Ebu Salih'ten ananeyle yaptığı rivayetlerde tedliste bulunduğunu ifade etmekte birçoğu bunu örnekle ispat etmektedir. Dolayısıyla Zehebi'nin sözünü ettiği şekilde bunlarda tedlis olmadığına hükmetmek muttarid bir kaide değildir. Yani Amiş'in Ebu Salih'ten Anane ile yaptığı rivayeti tedlisle talil etmek bu ilmin müftedilerinin bile yapmaması gereken bir hata değil, bu ilmin müntehilerinin bile çokça yaptığı bir iştir. Ahmed ibn-i Süfyan-ı Sevri, Ali ibn-i Medini, Kerabisi, Tirmizi, Beyhaki, Darakutni, Ebu Fadl el-Herevi, Hakim Mezzar, İbni Recep İbni Hacer ve Busiri gibi bu ilmin müntehilerinin hatta imamlarının açıkça veya işaretle ifade ettikleri bir talile, bu ilmin müptedilerinin bile yapmaması gereken bir hata diyen, meşhur ravilerin ve meşhur kitapların isimlerini bile doğru zaptedemediği edeme, zapt halde hava atmaya çalışan hoşafçı bilemiyoruz bu ilmin neresindedir. Sayfa 184'te diyor ki Elbani diyor ki hadisin sahi olduğunu kabul etsek bile peygamberin zatı ile değil duası ile tevessül olur. Dikkat ediniz. Hoşafçı diyor ki sayfa 184'te Elbani diyor ki Hadisin sahih olduğunu kabul etsek bile peygamberin zatı ile değil duası ile tevessül olur. Hz. Abbas'ta olduğu gibi bu sözle Elbani vefat etmiş olan peygamberimizin mezardan bizim için Allah'a dua edeceğini kabul etmiş olur. Abi yine bir şey buldu hoşafçı. Hoşafçı bir şey buldu. Dikkat edin. Dikkat edin bu yaptığına. <gülüyor>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 Elbani'nin sözlerini gerçekten okuyup anlıyor mu? Yoksa onun namına okuduğunu söyleyip uyduran başka birisi mi var? Elbani bunu nerede söylüyor? Elbani'nin bununla alakalı söylediği söz şudur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla tevessül ile ondan dua talep etmek arasındaki fark Dikkat ediniz gerçekte Elbani'nin ne söylediğini. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla tevessül ile ondan dua talep etmek arasındaki fark. Dördüncü vecih. Bu eserde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile tevessülle alakalı bir şey yoktur. Aksine bunda olan Allah'ın ümmetine yağmur vermesi için ondan dua etmesini istemektir. Bu ise önceki hadislerin içermediği apayrı bir meseledir. Selef-i salih alimlerinden hiç kimse bunun caiz olduğunu söylememiştir. Ey yani o amanın gelerek Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kabrine gelip "Ya Resulullah Aleyhissalatu vesselam, Allah'a dua et, yağmur yağdırsın yoksa o ümmetin helak ol oldu." gibi e, Melik Eddar'ın yaptığı bu rivayet kesinlikle Elbani Rahimahullah, Rahimahullah diyor ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı ile ilgili zatı ile ile ilgili bir delil yoktur diyor bu bu, e, e, bu eserde burada diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den e, Allah'ın yağmur vermesi için ondan dua istemek vardır yani ancak o dua biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken ondan istenecek bir şeydir. Önceki hadislerin içermediği apayrı bir mesele diyor bu eserle ilgili. Seleci Salih alimlerinden hiç kimse bunun caiz olduğunu söylememiştir. Ey Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra kabrine giderek veya gitmeyerek Ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a dua et de yağmur yağdırsın gibi veya şu belayı gidersin gibi bir şeyi ee, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatından sonra ondan dua istemeyi hiç kimse e, caiz görmemiştir. Yani vefatından sonra Allah Rəsulü Sətt ve Seləm'den dua istemeyi kastediyorum demiş Elbani Tevessül isimli kitabının 121. sayfasında. O şafsinin iddia ettiği sözüyle değil de kitabından kendi lafızlarıyla aktardığımız bu sözleriyle sizce Elbani neyi kabul etmiş olur? Az önce yaptığı iftirayı gördünüz. Diyor ki ee, bu sözle Elbani vefat etmiş olan peygamberimizin mezardan bizim için Allah'a dua edeceğini kabul etmiş olur. Elbani kabul etmiş olur. Hangi sözüyle? Hadisin sahil olduğunu kabul etsek bile peygamberimizin zatı ile değil duası ile tevessül olur. Hazreti Abbas'ta olduğu gibi e burada böyle bir anlamı nasıl çıkartabiliyor? Abbas, Hazreti Abbas'ta olduğu sözüyle aslında zaten Hoşafçı kendi kendine reddiye veriyor burada. Çünkü Omer radıyallahu aleyhi ve sellem'in kabrine gidip demedi ki ya Resulullah dua et bize yağmur yağsın. Ne yaptı? Sağ olan, hayatta olan Abbas radıyallahu Allah'ın yanına gitti. Dolayısıyla Elbani Rahimavullah da buna işaret ederek diyor ki burada Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı ile değil tevessül, duası ile tevessül vardır. Aynı Abbas Sadyallahu Han hadisinde olduğu gibi. Sayfa 186'da ve devamında şöyle diyor Hoşafçı şöyle bir nakil yapıyor dikkat edin buna Sözde Resulullah Aleyhissalatu vesselam bunları söylemiş. Dikkat edin. Hoşafçı şöyle söylüyor. Benim ölümüm de benim ölümümde sizin için hayırlıdır. Benim yani Hazreti vesselam bunu söylemiş. Benim ölümüm de sizin için hayırlıdır. Çünkü amelleriniz bana kabrimde arz edilir. Çünkü amelleriniz bana kabrinde arz edilir. Hayır görürsem Allah'a hamd ederim. Şer görürsem Allah'tan sizin için af dilerim. İle yaptığınız işler mezardaki yakınlarınıza ve tanıdıklarını tanıdıklarına gösterilir. Dikkat ediniz. Sözde Resul-ü Seniyyeden nakiller yapıyor. Bir tanesi az önce okuduğum ve diyor ki Bunla beraber, yani Aleyhisselatü Vesselam, ölümüm de sizin için hayırlıdır. Amelleriniz bana kabrimde arz edilir, gösterilir. Hayır görürsem Allah'a hamd ederim. Şer görürsen Allah'tan sizi affetmesi için dua ederim. Bununla beraber yine şöyle söylüyor Sözde Resulullah Aleyhisselam yaptığınız işler mezardaki yakınlarınıza ve tanıdıklarına gösterilir. İşleriniz iyi ise yani sizi tanıyanlar, sizi tanıyanlar, veya yakınlarınız mezardaki yakınlarınız sizin işleriniz onlara da gösterilir eğer işleriniz iyi ise sevinirler, iyi değilse eğer işleriniz iyi değilse yani amelleriniz iyi değilse ya Rabbi iyi işler yapmaları için ama tabi orada amel demiyor bu işler diyor, iyi işler yapmaları için kalplerine ilham eyle derler sayfa 186'da Hoşafçı diyor ki benim ölümümde sizin için hayırlıdır. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam'den haberler naklediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam diyor ki sözde benim ölümümde sizin için hayırlıdır. Çünkü amelleriniz bana kabrimde arz edilir. Hoşafçı bunları naklediyor aleyhissalatü vesselam'den. Çünkü amelleriniz bana kabrimde arz edilir. Hayır görürsem Allah'a hamd ederim. Şer görürsem Allah'tan sizin için af dilerim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirdeyken ümmetinin amelleri ona arz ediliyor. Hayır görürse hamd ediyor. Eğer şer görürse af diliyor. Ve devamla diyor ki bir başka bu sefer başka bir hadis naklediyor Hoşafçı. Diyor ki yaptığınız işler mezardaki yakınlarınıza yani size yakın olan kimselere ve tanıdıklarınıza gösterilir. Ve tanıdıklarınıza gösterilir. Yani bizim amellerimiz bizi tanıyan ölmüşlerin mezarlarındayken onlara götürülür gösterilir. Eğer işleriniz ise sevinirler. İyi değilse ya Rabbi iyi işler yapmaları için kalplerine ilham eyle derler. Yani ölmüşlerimiz hani bizden dua bekleyen ölmüşlerimiz var ya. İşte bu habere göre bu habere göre ölmüşlerimiz, yakınlarımız, bizi tanıdıklarımız eş, dost, ahbap, ne varsa işte bizim hallerimize bakar, bizim durumumuza bakar işlerimiz ise sevinirler, işlerimiz kötü ise hemen bizim için dua ederler ve derler ki Ya Rabbi işleri iyi işler yapmaları için kalplerine ilham et ve devamla diyor ki, hoşafçı şeklindeki hadisleri aktarmakta Bizi duyan şehitlerin bizim için Allah'a dua etmelerine engel olacak veya yasaklayan zayıf dahi olsa bir delil yoktur demektedir. Dikkat edin. <gülüyor> Bu hadisleri aktarmakta bizi duyan şehitlerin bizim için Allah'a dua etmelerine engel olacak veya yasaklayan zayıf dahi olsa bir delil yoktur demektedir. Yani Hoşafcı diyor ki şehitler bizi duyuyor. Biz buna inanıyoruz. O halde bizim için Allah'a dua etmelerine engel olacak veya yasaklayacak zayıf dahi olsa bir delil yoktur diyor. Allah'a bakbar. Yani e, hatırlarsanız biz daha önce bu yine bunun bu, bu bu metodunu, bu usulünü başka bir yerde görmemiştik. Hani şöyle, hani bunu engelleyecek zayıf hadis yoktur. Ne sahih ne zayıf böyle şeyler söylüyordu. Biz de ona demiştik ki biz ona demiştik ki efendim ee, e, örnek vermiştik. Demiştik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini anlamakla alakalıdır bu. E, bayram namazında ezan okunmasını engelleyen zayıf da olsa bir hadis yoktur. Bayram namazında zayıf da olsa bunu engelleyen bir hadis yoktur. Yani orada ezan okunmasını ancak ezan okunmuyor. Niçin? Çünkü Allah Resulü ve uygulaması böyleydi. Yani burada bu mantığı güderek, bu yaptığım, bu haberleri, sözde bu hadisleri naklediyor, aktarıyor. Ondan sonra diyor ki, şehitler de bizi duyduğuna göre, onların bize dua etmelerini engelleyecek, yasaklayacak, zayıf da olsa bir delil, hadis yoktur diyor. Yani onlar mezarda bizim için dua edebiliyorlarsa, onlardan bunu istemek de meşrudur demek istemektedir. Yani diyor ki onlar madem bizim, e, bizim için dua edebiliyorlar. O halde onlardan bunu istemek meşrudur. Ardından bu delillere zayıf demeniz yeterli değildir. Ardından da diyor ki bu delillere yani yukarıda geçen delillere zayıf demeniz yeterli değildir. Sözlerinden zikrettiği hadislerin zayıf olduğunu, hoşafçının da zaten bildiği sonucunu çıkarıp, hadislerin senetleriyle alakalı konuşmayacağız. Yani biz burada, kendisi de diyor ki ne? Yani bu hadislerin zayıf olmaları diyor. Yeterli bir hüccet değildir diyor. Zaten bunların zayıf olduğunu demek ki kendisi de biliyor. Hatta Elbani Rahimahullah e, Silsilatü Ehadisü Daife isimli kitabının e, 957 ve 2963 numarayla bunların zayıf olduğunu kitabında e, ispat etmiş ortaya koymuş. Bunu da Hoşafçı biliyor. O halde biz bunun bunun e, senetleriyle alakalı konuşmayacağız. Zayıf olan iki hadisten, dikkat edin, zayıf olan iki hadisten, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile ölmüş olan yakınlarımızın bize dua ediyor oldukları sonucu çıkarılmaktadır. Zayıf olan iki hadisten, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile Ölmüş olan yakınlarımızın, ölmüş olan yakınlarımızın bize dua ediyor oldukları sonucu çıkarılmaktadır. Zaten ölü olmayan şehitlerin de buna mani ve yasaklayıcı bir delil olmaması ile bize dua edebilecekleri ifade edilmektedir. Ha, ölmüş olanlar dua ediyor, şehit ise şehit ölmediği için o halde. Ha, bunu da engelleyen hiçbir zayıf hadis yoktur diyordu hoşafçı kendince. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe radıyallahu Anh'e eğer sen öldüğünde ben hala hayattaysam senin için istiğfar eder ve sana dua ederim şeklinde söylediği sahih sözünü ve bu sözün delaletini daha önce açıklamıştık. Hatırlayınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ümmü, Ümmüne Ayşe Radiyallahu Anh'e diyor ki Ey Ayşe Eğer sen öldüğünde ben hala hayattaysam Senin için istifar eder Ve sana dua Ederim Buhari'nin sahihinde 7217 numarayla Geçmekte Biz bu sahih hadisi daha önce Ve neye işaret ettiğine Yani burada dikkat edilirse eğer sen öldüğünde ben hala hayattaysam. Aleyhi ve Sellem burada hala hayattaysam. Dolayısıyla delaletinin e, ne olduğunu da paylaşmıştık. Ama diyelim ki, Hoşafçı'nın varsayımları doğru. Varsayımlarını doğru sayalım Hoşafçı'nın. Peki, bizim uzaklardan bile olsa seslenerek, onlardan dua isteyebileceğimizin meşru olduğu nereden çıkmaktadır? Soruyoruz. Yaşayan, karşımızda hazır olan ve istediğimiz şeye sahip olan bir kimseden bile her şeyi isteyebilmek her halukarda caiz değilken, dua edebiliyorlar diye ölü olmalarına, uzakta olmalarına rağmen onlara seslenip dua isteyebileceğimizin caiz olduğu hangi delile dayanmaktadır? zayıf da olsa yasaklayıcı bir delil olmadığına mı? Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve ölmüş olan salihlerden dua edebiliyorlar diye bunu talep etmek caiz ve meşru derken ölmüş herhangi bir akrabamızdan da örneğin köydeki mezarda yatan dedemizden seslenerek bizim için dua etmesini isteyebilir miyiz? diye soruyoruz. Meleklerin bizim için dua ve istiğfar ettikleri Kur'an ve sahih sünnette sabittir. Gafir suresi 7'de Şura 6 ve Buhari'nin 1442 Müslim'in 2336 numaralı sahihlerinde geçtiği gibi meleklerin bizim için dua ve istiğfar ettikleri Kur'an ve sünnetle sabittir. Bizim için istiğfar ediyorlar diye. Ey arşı taşıyan melekler, günahlarım için Allah'tan af dileyin diye seslenmek doğru ve meşru mudur? Ey falanca amca veya filanca dedem, ey falanca teyzem bana dua et deyip onun mezarına seslenmek doğru mudur? Ya da az önce ispat ettiğimiz gibi meleklerin bize istiğfar etmeleri bize istiğfar ediyorlar diye ey arşı taşıyan melekler Allah'tan beni affetmesi için affetmesini dileyin demek onlara seslenmek doğru mudur? Tabi bunlar hoşafçının mantığına göre. Nebi Aleyhisselatü Vesselam göklerde ve yerde ne varsa hepsi ilim talebeleri için istiğfar ederler denizdeki balık bile buyurmaktadır. Dikkat ediniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam göklerde ve yerde ne varsa hepsi ilim talebeleri için istiğfar ederler. Denizdeki balık bile buyurmaktadır. Nerede buyuruyor? Bunun Aleyhisselatü Vesselam e, bu hadis Ebu Davud e, Tirmizi İbn-i Mace'de geçmekte. Hatta denizdeki balık bile ilim talebesi için istiğfar etmekte. İstifar ediyorlar diye ilim talebelerinin deniz kenarına gidip, Ey balıklar şu günahları işledim, benim için Allah'tan af dileyin. Ey kuşlar benim için istiğfar edin ya da ey köstebek Allah'a dua et de, bana mağfiret etsin demeleri de meşru mudur? Ölmediğini, ölmediğini, sizin de kabul ettiğiniz Meryem oğlu İsa aleyhisselam, körleri iyi ediyor, ölüleri diriltiyordu. Nisa 157'de ölmediği, Ali İmran 49 maide suresi 110. ayette de körleri iyi ettiği bilinen, ölmediği ve körleri de iyi ettiği ve ölüleri de dirilttiği bilinen İsa Aleyhisselam'ın halinden hoşafçıda haberdar olsa gerek. Buradan hareketle ama birisi ey İsa gözümü iyileştir diye seslenebilir mi? Veya sevdiği bir yakını ölen bir kimse ey İsa ölümü dirilt diye nida edebilir mi? Doğru ya İsa Aleyhisselam Körleri iyileştiriyordu ve e, ölüleri diriltiyordu ve kendisi de ölmemiş ölmemiştir ve bu yeteneğe sahipti. Allah Azza ve celle ona bunu vermişti bu mucizeyi. O halde kör birinin ey İsa aleyhisselam gözümü iyileştir veya bana göz ver diye seslenmesi veya bir yakını öldüğünde ölümü dirilt diye nida etmesi e, yapılacak doğru bir iş midir? Bunları yapıyordu diye İsa aleyhisselam'dan bunları talep etmek meşru mudur? Yoksa yine bunları da yapmamızı yasaklayan zayıf da olsa bir deliliniz yok mu? Diyeceksiniz Ali Hoşafçı diye sesleniyoruz. Ali Hoşafçı karşımıza dikilip diyecek ki bunları yasaklayan zayıf bir hadis bile yok. Subhanallah. Onun böyle ilmi olmayan bir yol ve yöntemi vardı. Dolayısıyla fasit tevillerle, fasit açıklamalarla insanları aynı cahiliyede yapıldığı gibi, müşriklerin yaptığı gibi bir itikada, bir ibadet anlayışına çağırmaktadırlar. Dolayısıyla bu halden, bu halden, şirkten Şirkin her türlüsünden, büyüğünden küçüğünden, açığından gizlisinden, her türlüsünden ve her türlü bidat ve sapıklıktan yüce Rabbimize sığınıyor ve bizleri hidayet üzere, selefin menheci üzere, selefin fehmi üzere kılmasını yüce Rabbimizden talep ediyoruz. Allah azze ve celle bu çalışmamızı bereketli kılsın ve gerçekten e, hak sözü söylenmesi ve Allah'a hamdolsun ilmin elimizde bütün gücüyle, bütün tazeliğiyle olması da bizim ayaklarımızı e, dost doğru yolda sabit kılmasını, e, e, kılmasını sağlamakta ve yine Yüce Rabbimizin Muhammed Suresi 19. ayette buyurduğu gibi فَعْلَمْ اَنَّهُ la اِلَٰهَ illallah. Bilmiş ol ki ondan başka hak ilah yoktur. İşte bu bilmiş olmanıza e, selefin anlayışı ile e, katkıda bulunuyor. Selefin tevessül anlayışını, selefin neden sakındığını ve selefin neye sarıldığını açıkça görmekteyiz. Böylelikle Melik Erdar'ın rivayet ettiği Nama birinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gelip Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a dua et de yağmur yağdırsın Yoksa ümmetin helak oldu Veya helak olacak gibi Bahsettiğimiz Bahsettiğimiz eser Münkerdir Hem rivayet açısından hem metin açısından Bunu böylelikle paylaşmış olduk İnşallah bir daha iki bölümde Adem aleyhisselamın tevessülü diye tevessül konusunu işlemeye devam edeceğiz. Burada sözü noktalıyorum. Ve hadihi ve allahu ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.